Gözler kayıp durur yıldızlara doğru <gülüyor> Henüz diskinlenebilmiş değil old crew <gülüyor> Gözler kayıp durur yıldızlara doğru <gülüyor> Henüz diskinlenebilmiş değil old crew Basın çitar beni yeryüzüne ama Beni gökyüzüne çekin elimdeki joint oh oh. yeterince soğuk low Kuzey yeterince soğuk low oh. oh. oh. Göşene geçin bas sonu Toplu konutlar. Kim bu şehre komutan Kim bu şehre komutan Kim bu şehre komutan Kutsanmış gibiyim sanki bakmama I'm blessing Yazdığım her şeyi adadım bir are my gibiyim Sanki bakmama I'm I'm blessing Yazdığım her şeyi adadım We are sana yakın dostum Sarhoştum, çok kayboldum Çok düştüm, baba cidden yorgun Sana vakit ayıramam, geceleri çalışırım Müşteriyi doyuramam, güzelini dağıtırım Ceplerimi sana karanaki takışını Sevemedi anam, yapamadık yakışanı deydi dizhane, çok erken vakit Çok az tecrübe Nasıl bir yetenek sana kazandırırım Önce tatil Ciyenci kartel bu dilimden düşse de kal. Durur yıldızlara doğru. <gülüyor> Henüz teslimene bilmiş değil low crew. Göza kayıp gurul yıldızlara doğru. <gülüyor> Henüz teslimene bilmiş değil low crew. Basınca ter beni yeryüzüne ama Beni gökyüzüne çekin elimdeki joint'u. Oo. Oh, oh. Kuzeye terinci sok. Woah. Yeterince soğuklar Köşene geçip asolu kal Getolar ve toplu konuklar Kim bu seyre komutan Kim bu seyre komutan Kim bu seyre komutan Kutsalmış ki benim Sen kim atmamı? I'm blessing.